Teknolojinin Karanlık Yüzü sayfasından hepinize merhaba sevgili dinleyiciler. İyi akşamlar. Bir programla daha sizlerin karşısındayız. Geçen hafta işlediğimiz bir konu vardı Murat'cığım. O da e, beyaz Elektronik bir faturalar. Elektronik evet. faturalar. Orada tabii sen inatla bunun güzel taraflarından konuşmak istedin. Ben de sana söz verdim. Türkiye'de daha kullanılmayan ama özellikle kuzey ülkelerinde Avrupa'nın kuzey ülkelerinde kullanılan bir e, sistemden bahsettik. Doğru. Aslında tüm Avrupa'da yavaş yavaş yaygınlaşıyor. Bunun Avru Almanya'da da oldukça yaygın olduğunu söyleyebilirim. Geçen hafta özellikle ben haklısın çok şey yaptım seni biraz kenara ittim <gülüyor> işin karanlık yönlerini konuşmamakla ilgili çünkü henüz Türkiye'de yok daha olmayan bir şeyi de hani korkutarak başlamayalım diye ama yine senle karar, kararlaştırdığımız gibi bu hafta e, istedim ki hani bunu Kullananlardan çok kendi kurumlarına uyarlayacak olanlar, uygulayacak olanlar için şimdiden dikkat etmedikleri gereken konuların üzerinde bir duralım. Bir de aslında şöyle bir şey var. Yani bu konularda yaptığımız uyarılar aslında bir geneli de kapsıyor. Yani sadece faturalara karşı değil belki senin yapacağın uyarılar içinde normal... Kullanım içinde kendi bilgilerimizi kaybetmemek ya da tahrip uğramaması için neler yapmamız gerektiği konusunda tekrar bir hatırlatma yapmış olacağız. ben. Kesinlikle. Peki hemen zaten konuşmamın içinde de söyledim aklıma tahrip geliyor. Şimdi benim ilk aklıma gelen işte bin YTL'lik bir şeyin faturanın, e, faturanın on bin YTL'ye bir sıfırcık la oradan öyle bir takım e, kurtçukların işte virüsçüklerin <gülüyor> ya da e, herhangi bir hackerın e, bunu bu şekilde yapıyor biliyor olması. Bu biraz işin işte teknolojinin içerisinde olan bir konu. E, dünyadaki kullanımına bakarsak elektronik fatura zaten genellikle güvenli elektronik imza ile destekleniyor. E, Türkiye'de de benzer şekilde kullanılacağını öngörürsek... E, bu aynı elektronik imzalı evraklar gibi olacak dolayısıyla elektronik faturanın üzerinde tahrifat yapmak ya mümkün olmayacak ya da bir başkası tahrifat yapsa bile her kontrol edilir o faturaya her bakanın bunun farkına varması sağlanacak teknolojik açıda. Dolayısıyla bu e, elektronik fatura kullanılırken elektronik fatura programlarının içerisinde mutlaka elektronik imza kullanımını zorunlu hale getirmek bu işin çözümü. Hı hı. Dolayısıyla tahrifat ortadan kalkacak tahripat çok mümkün çünkü e, diyelim bir aracı kurum e, 10 lira olan faturayı 15 lira yapıp senden 15 lira ödeme alıp 10 lirayı da öbür tarafa aktararak aradan 5 liralık bir kar elde edebilir öyle değil mi tabi işte o yüzden bu tahrifata karşın faturayı ilk kesen kurumun mutlaka elektronik güvenli elektronik imzayla bunu imzalaması gerekiyor peki e, bu konuda zaten bu ...olay harekete geçmeye başladığında zaten baştan teknik bu tip önlemler alınacak diyorsun. Ee, senin aklına ne gibi riskler geliyor? Yani ben yine de şey düşünüyorum mesela bilgilerimizin içine girilmesi. Yani fatura bilgilerimizin dışarıdan illaki üzerinde oynanması gerekmiyor. Doğru. Ama kim kime ne ödüyor? Şey Düşman şirketler tarafından mesela... Doğru mesela geçen program sen hatırlarsan şey söylemiştin her ay sana ne kadar 3-4 sayfa belki iki zarf hatta demiştin cep telefonu faturası geliyor. O faturanın detayına baktığımız zaman senin hangi telefonla ne gün hangi saat kaç dakika konuştuğun bilgisi var öyle değil mi? Evet. Şimdi ben sadece atıyorum senin telefon numaranı girerek senin fatura bilgilerine ulaşabilirsem eğer internet üzerinden. Yandın. Ben de yandım ama hani ben yani böyle bir şey yapmaya ihtiyacında değilim tabii ki. <gülüyor> o manada değil senin numaran da var orada. Benim numaram da var orada kesinlikle. <gülüyor> Direkt herkes birbirinin numarası, herkes birbirinin konuşma bilgisini görürse bu son derece tehlikeli olabilir öyle değil evet. mi? Yeri gelir telefon faturası dışında doğal gaz faturası, su faturası bile insanların gizli ya da önemli, kendi kritik bilgileri olabilir. Çünkü ona bakarak işte acaba tatilde mi değil mi bilgilerini öğrenmek mümkün. ...harcanan su miktarına bakarak mesela. Demek ki burada yine... ...şuna, şuna doğru gidiyoruz. Evet çok rahatlatacak. Bütün e, kağıtla... ...bağlantılı işlemlerden biraz... ...uzaklaşmış oluyorlar belki ama... ...bunun dışında da e, gerekli tedbirleri... ...yine teknoloji hayata girdiği için... ...almak durumunda kalıyorlar. Kesinlikle. Peki e, aslında konuyu buradan... ...tekrar böyle buna bağlayarak... ...genel tedbirlere getirelim istersen. Hı -hı. Bir önemli bir konu daha var istersen... ...onu da vurgulayabilir miyim? E, şu ana kadar... Bugün bize gelen faturaları bilgisayarlarımıza işlediğimiz zaman kurumsal olarak ya da bireysel olarak biz bilgisayarda aslında bize gelen faturanın elektronik ortamda bir kopyasını tutmuş oluyoruz öyle değil mi? Evet. Dolayısıyla bilgisayarımızın başına bir arıza bir şey geldiğinde bir arızalandığında bilgiler kaybolduğunda virüs girip bir bu arıza bir bozulma olduğunda sonuç olarak biz bilginin kopyalarını bozuyoruz hı hı. öyle değil mi? Evet. Öte yandan. Tersini düşün. Bambaşka bir yapı söz konusu. Ne yazık ki. Yani e, artık elektronik faturaya geçtiğimizde bilginin aslı bilgisayar üzerinde çok istiyorsan kağıda onun bir kopyasını çıktısını alabilirsin. Ama artık kağıttaki kopya yani mahkemeye de gitsen başka bir kendini kanıtlamak için evra da göstermen gerekse artık orijinal bilgisayarı da. O yüzden bilgisayardan alacağımız yedekler, bilgisayarda yapacağımız arşivleme işlemi eskisinden çok çok çok daha önemli hale geliyor. Yani o zaman e, gerçekten yedeklemenin öneminin altını 3-4 kere çizmemiz Tabii, gerekiyor. Evet. Böyle hele durumda. hele kurumsal anlamda konuşuyorsak. Aslında şeyi anlamış değilim. Neden e, çıktısını aldıysak ve o... Kağıt üzerindeyse gider noterden tasdikletirim mesela. Ama sonuçta o bir kağıt. O kağıdın üzerinde ıslak bir imza yok öyle değil mi? Yok. Tamam o zaman ben o faturaya çok benzer bir başka şeyi oturup Word'de yazıp çıktısını alabilirim rakam değişikliği olarak öyle değil mi? Alabilirsin. Tamam Dolayısıyla bunun orijinal Doğru. fatura olduğunu kağıttan kanıtlamak mümkün değil. Onun orijinal olduğunu, onun tahrif edilmemiş olduğunu, onun bozulmamış üzerinde değişiklik yapılmamış olduğunu sadece ve sadece elektronik hali kanıtlayabilir. O zaman ben dinleyicilerimize şunu demek istiyorum, elektronik fatura önümüzdeki gün, yıllarda belki hayatımıza girecektir. O girmeden de zaten yapmamız gereken bir şey var, bilgilerimizi yedeklemek. Kesinlikle, her <gülüyor> tür arızaya, virüse karşı da zaten yapıyor olmamız lazım. Evet, yani. onu daha çok alışalım, elimiz kolumuz alışsın ki elektronik fatura geldiği zaman bunu alışkanlığın ötesinde bir yere taşımanız gerekecek çünkü. Kesinlikle. Başka ne gibi riskler aklına geliyor? Aklıma gelen en önemli risklerden bir tanesi de e, her zamanki gibi bizim bütün bu işlemlerimizin e, sadece elektronik ortamda gerçekleşmesi bu da kimlik hırsızlığı dediğimiz konu. Bizim yerimize bir başkasının bizmişiz gibi davranması. Kimlik hırsızlığı e, Avrupa'da, Amerika'da ne yazık ki yaygınlaşıyor. Çünkü elektronik hayat daha fazla yaygınlaşıyor. Elektronik ortamda, bilgisayar ya da internet ortamında yapılabilecekler daha da artıyor. Ve buna karşı bir tane çözüm var. E, bizim elektronik dünyada, sanal dünyada bizim biz olduğumuzu kanıtlayacak akıllı kart ya da parolalarımızı, şifrelerimizi çok iyi korumamız gerekiyor. Evet, bu her zaman her Hep. şekilde en önemli şeylerden en önemli bir tanesi. En konulardan bir tanesi. Zaten 3-4 programda bir mutlaka bir tekrarlıyoruz. Benim de dikkatimi çekiyor. Ama çok önemli. Gerçekten iş dönüp dolaşıp bizim aklımızda tuttuğumuz parolalara dayanıyor genellikle. Ve parolalar içinde şöyle bir şey tekrar söyleyelim. Eee ...numaraları ya da şifrenizi ezberlemek değil... ...yönteminizi ezberleyeceksiniz. Özellikle birçok fatura aklımızda... ...pardon birçok numara, birçok parola aklımızda tutmak gerektiği zaman... ...bunu yapıyoruz, yapmak durumundayız. Her yerde aynı parolayı kullanmak çok tehlikeli... ...çünkü birini öğrenen öbür taraflara da aynı numarayı kullanarak... ...aynı parolayı kullanarak erişim sağlayabilir. Ama biz yöntemi aklımızda tutarak... Her biri için e, ayrı ayrı parolalar yaratıp ama aklımızda tek bir yöntem tutabiliriz. Evet biliyor musun Murat bunu gerçekten çok sık tekrar ediyoruz ama ben bugüne kadar e, herhangi bir dost ortamında ya da yeni tanıştığım ortamda bu yaptığımız programdan bahsettiğimde örnek soruyorlar. Ben de örneğin şifreniz dediğimde bugüne kadar e, aynı şifreyi kullanıyorum tabii ki. Demeyen çok az insan Ne yazık çıktı. ki. Umarım bunu yavaş yavaş değiştireceğiz. İnşallah. Böylece bu haftaki programımızın da sonuna geldik. Haftaya çarşamba tekrar birlikte olmak dileğiyle. Ben Banu Zeytinoğlu. Ben Murat Losta. Ve teknik yönetmen arkadaşımız Erdem Esatoğlu. Hepimizden hepinize güvenli günler. Hoşçakalın. İyi akşamlar.